Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 82. Bölüm. Konya'da namaz kılmak için kapı camine girdim. Namaz sırasında küçük Feli ağlamaya başladı. Onu gören.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 ...düşüncesizliğimi bağışlayın... ...huzurunuzu bozdum. Siz nerelisiniz? İpekliydik ama... E aması ne? Hicret edelim dedik, şimdi buradayız. Buyurun gidelim. Ben namazı kılmadım daha. Ben sizi şu mağazada bekliyorum. Kılın da gelin. Gösterdiği mağaza bir uncu dükkanıydı. Namazı kılarken çocuklar bu defa sustu. Namazdan sonra uncu dükkanına gittik. Demek siz de İpek'liydiniz. Evet efendim. Medine'yi münevvere hicret etmiştik. Harp çıkınca bizi de buralara gönderdiler. Çocuklar neden ağlamışlar? Şey efendim nasıl söylesem ki... Çekinmeyin söyleyin lütfen. Çok acıktık diyorlar. Ondan ağlamışlar. En son ne zaman yemek yediler? Şey efendim... Siz de mi ağlıyorsunuz? Özür dilerim efendim. <Gülüyor> İşte fayton da geldi Buyurun gidelim Önce çocukları bindirelim Gel bakayım yavrum Sana ben yardımcı olayım Hadi Evet fırına çeki oğlum Burası Allah emaneti fırınımız Fırının üzeri misafirhanemiz Bakın bakalım beğenecek misiniz? Bizi iki odalı, mutfaklı, hamamlı, dayalı döşeli küçük bir daireye çıkardı. Demek, ne kelime Pekala Çok güzel efendim Allah mübarek etsin Çocuklarla buraya yerleşin Burası sizin Fırın da sizin Kasaya geç otur Fırını idare et Ne zaman kapı camiine veya bir başka camiye gitmek istersen Fayton'a sesleniver seni götürür Durak hemen şu sokağın köşesi Şimdi önce çocukların karnını doyur Hadi bakalım Bak orada ekmek yemek var. Allah'ım. Cibinde bir kuruşu olmayan bir insanı kasanın başına oturttu. Koskoca fırının paraları bana teslim edildi. İki sene böyle Konya'da kaldı. Sonra yollar açıldı. Efendim malumunuz savaş sükunete erdi. Medine yolları açılmış. Müsaade ederseniz biz yine Medine-i Münevvere'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mücavir olmaya gitmek isteriz. Aslına bakarsan bu teklifine üzüldüm. Ömrün olduğu müddetçe burada kal derim ama gideceğin yer Medine-i Münevvere olunca gitme diyemiyorum. Şunun için üzüldüm. Allah'ım şahittir ki sen geldikten sonra... ...fırının kazancı da bereketi de arttı. Evimizde bir huzursuzluk... ...bir geçimsizlik vardı. Bu vesileyle o da zail oldu. Hem... ...senin bu iki yetimi görünce... ...bizim hanıma da bir haller oldu. İyi oldu. Hakikaten... ...hiç unutmam. İlk bayramlı. Teyzanım. Habibur Rahman'la Veli'ye bayramlık yeni elbiseler almış. Haberim yoktu. Hele bir de palto yaptırmış ki çocuklar kanarya gibi oldular. Bu elbiseler değil benim, ecdadımın bile göremediği kumaşlardan yapılmıştı. Siz Medine'ye dönmeye kararlıydınız ama. <gülüyor> Kararlıydık. Fayton'uyla bizi tren istasyonuna getirdi. Bizi teşhir etti. Faytondan inerken cebime elli altın koydu. O gün için bu çok büyük bir paraydı. Ve dedi ki. Bak Süleyman Efendi. Allah'ın izniyle ben sağ olduğum müddetçe ne kadar paraya ihtiyacın olursa haber ver. Ben sana gönderirim. Allah sizden ebeden razı olsun efendi. Siz yapacağınızı ziyadesiyle yaptınız. Allah da size ecrini lütfetsin. Haberleşelim. Duadan bizleri de unutmayın olur mu? Sizi nasıl unuturum efendim? Mümkün mü? Şam, Amman, Man, Tebük. Tariki Medine-i Münevvere'ye vasılı oldu. Medine'den ayrılalı iki buçuk sene olmuştu. Harp sırasında şehirde kalan halk ancak 500 kişi kadar. Sucular, fırıncılar ve bazı belediye erkanı. Giden 85 bin kişiden 14 veya 18 bin kişi geri dönebilmişti ancak. Dönüşte Medine'yi nasıl buldunuz? Binalar çok büyük hasar görmüştü. İki sene üst üste iyi kış olmuş. Asker ısınmak için evlerin ahşap kısımlarını, tavanları, kapıları, çerçeveleri söküp yakmış. Şehir harabeye dönmüş. İlk iş olarak bir el satın aldık, tamir ettirdik ve hacca gittik. İkinci senenin sonunda Konya'dan Hacı Bey'in biraderinden bir mektup geldi. Neden biraderinde? Kendisi niye yazmamış ki? Kendisi vefat etmiş. Mektupta ne yazıyordu? Hacı Bey'i kaybettik. Vasiyeti var. Size Hacı bedel olarak elli altın vasiyet etti. En yakın zamanda göndereceğiz. ...bu sene kimseye niyet etmeyin. Hacı bey yerine hac yapacaksınız. Evet. Çok geçmeden para geldi. Bu parayla evlendim... ...ve çocukları medreseye verdim. Böylece... ...Allah'ım bizi bir anda zengin edivermişti. Elhamdülillah. Ben ne kadar şükretsem azdır. Dükkanı yok, sanatı yok... İpek'teyken imammış. Medine-i Münevvere'de ipekli birini kim imam yapar? Apaçık bir şekilde Cenabı Hakk'ın lutfuna mazhar olmuştu. Kendisi de meşhur ayeti okuyarak sık sık şöyle derdi. Yavrularım, beni can kulağıyla dinleyin. Bu ayeti kerimenin sırrını hayatında masar olmuş bir kimseyim ben. İmanınız kuvvetlensin diye söylüyorum. Allah'ın vaadi mutlaka tahakkuk ediyor. Allah Celle Celaluhu kendisi için yapılan bir işte kulunu asla zayi etmiyor. Konya'da bulunduğum sırada en çok nimete gark olanlardan birisi bendim. Buraya gelirken cebime elli altın koydular. Geldim. Arkadan elli altın daha gönderdiler. Hacı Süleyman zengin oldu. Komşularıma bile yardım edebilme imkanına kavuştum. Bu paralar beni senelerce besledi. Beni ve ailem beslediği gibi komşularıma da yardım ettirdi. Hacı Bey rahmetlinin ne helal parası varmış. Hacı Süleyman Efendi çok özlü, tecrübe mahsulü, güzel nasihat ve tavsiyelerde bulunurdu. Bu tavsiyelerden biri de şuydu. Çocuklar, sofu, temiz, abid, zahid bir genç gördüğünüzde ona hayran olun. Onu sevin, okşayın. Fakat kendisi için şu duayı da yapın. Allah sebat versin, sabit ve devamlı kılsın. Zira daha gençtir Önünde çok engeller, geçitler var Hayat müşkillerle, geçitlerle, engellerle, imtihanlarla doludur Haklısınız, çok haklısınız Elbet siz de bu yollardan geçtiniz, biliyorsunuz İslam dini, orta yolu, itidali, dengeyi, muazeneyi tavsiye eder Hiçbir aşırılığa taraf olmaz Cesaret ve kahramanlık bile ölçüye bağlıdır Nereye bastığını bilmeyen kimseye taşkın, çılgın denir de cesur denemez. habib Rahman Efendi Hacı Süleyman Efendi'nin büyük oğluydu. Saatçilik mesleğinde karar kılmıştı. Lakin daha önce de ifade ettiğim gibi Şaban Efendi'nin saatçi dükkanı bambaşka bir atmosferdi. Habib-ül Rahman Efendi burada her bakımdan kendini yetiştirme imkanı buldu. Kardeşi Veli Efendi ise Necah medresesinde müdürlük görevi yaparken kalp hastalığından vefat etti. Şaban Efendi'den sonra neden Osman Efendi meslek teşkilatı başkanlığına gelmedi de habib Rahman Efendi getirildi? Osman Efendi daha kıdemli ve daha münasip değil miydi? Önce bu görev Osman Efendi'ye teklif edilmişti ama... Osman Efendi kabul etmedi. Kendini şöyle savundu. Yahu ne olur ısrar etmeyin. Ben kendimi daha iyi bilmez miyim? Unutkan bir insanım. İsimleri unuturum. Habibur Rahman kardeşim Allah'ın izniyle... ...bu işi benden daha iyi yapacaktır. Lütfen... Sonunda Habibir Rahman Efendi bu görevi kabul etmek zorunda kaldı. 1980'li yılların başlarındaydı. Bir gün ağlayarak kütüphaneye yanıma geldi. Elinde mendil hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Hayırdır inşallah Habibir Rahman Efendi? Sormayın. Kubam esridini yıkacaklarmış. Hayırdır inşallah. Tuhaf. Yahu hayır bunun neresinde? Hala hayırdır inşallah diyorsun. Sen de mi Osmanlı düşmanısın? Herkesin içinde böyle bağırmazdım bana. Sen de bir hal var. Otur bakalım. Otur hele. Otur da bir çay yapsınlar. Ee, en iyisi benim adama geç. Lütfen. O güne kadar Habib Efendi'yi hiç böyle görmemiştim. Odama girince yine hücum etti. Yahu sen beni niye böyle soğuk karşıladın? Ben yanıp yakılıyorum. Sen hala hayır olur inşallah diyorsun. Söyler misin Allah aşkına? Hayır bu şehrin neresinde? Habib kardeş. Gel önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okuyalım. Önce salatü selam. Arabistan'da sabret, sabırlı ol yerine peygamberi zişana salavat getir denir. Ben de öyle demiştim. Peygambere salavat getirince melekler iniyor, Cenabı Hak da bize salavat getiriyor. Rahmet kapılarını açıyor. Rahmet rüzgarları esiyor. Bereket ve füyuzat iniyor. Birlikte salavat okuduk. Çaylar geldi. 82. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Produksiyon Burç Produksiyon